Nikolay Leskov Bitmeyen Ruble Seslendiren Akın Altan Büyülü yollarla bitmeyen rubleyi elde etmenin mümkün olduğuna dair bir inanış var. Bu öyle bir ruble ki, kaç kez verirsen ver, her seferinde aynı şekilde cebinde kalıyor. Ancak bu rubleyi elde etmek için çok büyük zorluklardan geçmek zorundasın. Hepsini anımsamıyorum ama bazısını biliyorum. Örneğin bunların birisi kapkara bir kediyi yakalayacak ve birisinin mutlaka mezarlığa çıkması gereken dört yolun kesiştiği bir kavşakta Noel gecesi satmaya götüreceksin. Burada kediyi öyle sıkı tutacaksın ki kedi durmadan miyalayacak ve gözlerini fal taşı gibi açacak. Bütün bunları gece yarısından hemen önceki birkaç dakika önce yapacaksın. Ve o sırada mutlaka biri ortaya çıkar ve seninle pazarlığa başlar. Alıcı bu zavallı hayvan için çok para teklif eder. Ama senin kesinlikle bir ruble istemen gerekir. Ne fazla ne eksik. Tamı tamına bir gümüş ruble. Alıcı sürekli olarak daha fazla para önerir. Ama senin de inatla bir ruble istemen gerekir. Sonunda alıcı rubleyi verir ve sen de parayı cebine koyup sıkı sıkıya tutarak hiçbir tarafa bakmadan hızla oradan ayrılırsın. İşte bu ruble, o bozulmayan, harca harca bitmeyen, yani kaç kez verirsen ver, her seferinde aynı şekilde cebinde kalan o rubledir. Diyelim ki yüz ruble harcayacaksın. Yüz sefer bir ruble verir, ve her seferinde cebinde bir ruble bulursun. Kuşkusuz bu inanç, boş ve gerçek dışı bir şey. Ama bu bitmeyen rubleyi elde edebileceklerine inanan bir sürü insan var. Küçük bir çocukken ben de inanırdım. İkinci Bölüm Çocukluğunda bir Noel gecesi, dadım beni yatağa yatırırken, şimdi köyde birçoklarının uyumadığını, Fallar açtığını, giyinip kuşandığını, büyüler yaptığını ve bitmeyen rubleye sahip olduklarını anlattı. Bu işin yaygınlaşmasının nedeni, bu rubleyi elde etmek isteyen insanların artık daha korkusuz olmalarıymış. Çünkü ıssız bir yerde şeytanla karşılaşıp, onunla kara kedi üstüne pazarlık yapmaları gerekiyormuş. Ama sonunda büyük bir mutluluk onları bekliyormuş. Ne kadar çok şey alınırdı bu bitmek bilmeyen rubleyle. Neler neler yapardım öyle bir param olsaydı. O zamanlar sekiz yaşındaydım. Orele ve Kromi'ye gitmiştim. Ve bizim bağlı olduğumuz kilisenin düzenlediği Noel Panayırı'na, tüccarların getirdiği Rus edebiyatının bazı harika örneklerini okumuştum. Dünyada içi şekerlemeli sarı priyanikler, içine farklı şeyler konularak pişirilen, Kurabiyeye benzer hamur işi. Naneli beyaz pır olduğunu ve dikdörtgen ya da sivri şekerler, acı denen tatlılar ya da erişte ya da daha kolayı, düdük denen cevizli ya da kavrulmuş fındıklı olanlar ya da daha zengin cepler için üzümlü ve hurmalıları getirdiklerini biliyorum. Bundan başka general resimleri ve bana hepsi hepsi bir ruble hem de sıradan gümüş bir ruble verdikleri için satın alamayacağım bir sürü şey görmüştüm. Başıma eğilen artık her şeyin çok farklı olacağını, çünkü bitmeyen rublenin ninemde olduğunu ve bana hediye etmeye karar verdiğini, ama benim de bu mucize rubleyi kaybetmemem için çok dikkatli olmam gerektiğini, çünkü bu rublenin bir de çok kaprisli bir özelliği olduğunu söyledi. Nasıl yani? diye sordum. Bunu da Ninen anlatır. Şimdi uyu. Sabah olunca Ninen bitmeyen rubleyi getirip sana nasıl davranman gerektiğini anlatır. Bu sözle içim içime sığmazken bitmeyen ruble beklentisi içimi yakmasın diye hemen uyumaya çalıştım. Üçüncü Bölüm Dadım beni kandırmamıştı. Gece kısacık bir an gibi hiç fark etmeden geçip gitmişti. Ninem başında dantelli şeritli başlığıyla yatağın ucunda duruyor ve o güzel elinde yepyeni gıcır gıcır sanki yeni dökülmüş gibi pırıl pırıl parlayan gümüş bir ruble tutuyordu. İşte sana bitmeyen ruble dedi. Al ve doğruca kiliseye git. Ayinden sonra biz yaşlılar Peder Vasily'e çay içmeye uğrayacağız. Sen de tek başına Panayır'a gidip ne istersen alabilirsin. Pazarlığını yaptıktan sonra Rublen'i cebinden çıkarıp verirsin. Baktığında paran yeniden cebinde olacak. Evet, bunları biliyorum dedim. Rubleyi avucumda sıkı sıkıya tutuyordum. Ninem de anlatmaya devam ediyordu. Rublen'in geri dönmesi Doğrudur, bu müthiş bir özellik ama onun bu özelliğini kaybettirmemelisin. Çünkü bu rublenin pek iyi olmayan başka bir özelliği daha var. Bitmeyen ruble, kendine ve diğer insanlara yararlı ve gerekli şeyler aldığın sürece cebine geri döner. Ama gereksiz şeylere bir kapik bile harcarsan, rublen o an ortadan kaybolup gider. ''Tamam dinleyeceğim dedim. ''Bunu söylediğiniz için teşekkür ederim. Ama neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu bilecek kadar büyüdüm.'' Ninem başını sallayıp gülümsedi ve bundan kuşku duyduğunu söyledi. Ama ben onu zenginler gibi yaşamayı bildiğim konusunda ikna ettim. ''Peki.'' dedi ninem. ''Yine de sana dediklerimi aklından çıkarma.'' ''Rahat olun.'' Peder Vasilye'ye olağanüstü hediyelerle geleceğimi ve rublemin de hala cebimde olduğunu göreceksiniz. Çok memnun oldum. Göreceğiz bakalım. Yine de kendine bu kadar güvenme ve gerekli şeyi gereksizden ayırmanın, senin düşündüğün gibi pek öyle kolay olmadığını da unutma. Madem öyle, Panayira benimle gelemez misiniz? Minem kabul etti ama yanlış yaptığımda beni durdurma ya da bana öğüt verme olan anın olmadığını, çünkü bitmeyen ruble'nin sahibinin başkasından öğüt alamayacağı ve her şeye kendi aklıyla karar vermesi gerektiği konusunda uyardı. Ah sevgili mineciğim, dedim. Bana öğüt verme gerekliliğini hiç duymayacaksınız. Yüzünüze baktığımda bana neyin gerekli olduğunu gözlerinizden okurum. Madem öyle, gidelim. Ninem, peder Vasily'e hizmetçiyi yollayıp daha sonra geleceğini haber verdi ve biz de Panayir'a yollandık. Dördüncü Bölüm Hava güzeldi. Hafif nemli bir soğuk vardı. Her taraf köylülerin beyaz ayak dolakları, soğan, darı ve koyun kokuyordu. Çok kalabalıktı ve herkes olabildiğince güzel giyinmişti. Zengin ailelerin çocukları babalarından harçlıklarını almış ve öttürerek ortalığı velveleye vermeye başladıkları kil düdükleri harcamışlardı bile. Babalarından bir kapik bile alamayan yoksul çocuklarsa çitin kenarında duruyor ve onlara hayran hayran bakıyorlardı. Onların da bu müzik enstrümanını istediklerini ve gönüllerince öttürmeyi hayal ettiklerini anladım ve ninemin yüzüne baktım. Kil düdükler hiç de gerekli ve hatta yararlı değillerdi. Ama yoksul çocuklara düdük almak isteğimle ilgili ninemin yüzünde hiçbir olumsuz ifade yoktu. Tam tersine, yaşlı kadının yüzünde büyük bir memnuniyet vardı. Ve ben de bu ifadeyi onaylıyor diye kabul ettim. Hemen elimi cebime atıp bitmeyen rublemi tuttum ve tam bir kutu düdük satın aldım. Üstüne bana bir sürü de para verdiler. Bozuklukları cebime attığımda elimle kontrol ettim. Bitmeyen rublem olduğu gibi yerinde duruyordu. Bu arada bütün çocuklara düdükleri dağıttım. Bu yoksul çocuklar birdenbire zenginler gibi mutlu oldular ve bütün güçleriyle öttürmeye başladılar. Biz de ninemle ileriye doğru yürürken ninem Çok doğru davrandı. Çünkü yoksul çocuklar da oynamalı, hoplayıp zıplamalı. Onları mutlu etmek için olanaklarını kullananlar, boş yere harcamamış sayılırlar. Bunun kanıtı olarak istersen elini cebine sokup bitmeyen rublene bakabilirsin. Elimi cebime soktum. Bitmeyen rublem yerinde duruyordu. Tamam, diye düşündüm. Artık ne olduğunu anladım. Şimdi daha cesur davranabilirim. Beşinci Bölüm Kumaş ve başörtüsü satan tezgaha yöneldim ve evdeki hizmetçilerin hepsine kızlara pembe ve mavi elbiselik kumaş, yaşlılara da başörtüsü satın aldım. Her seferinde elimi cebime atıp rublemi veriyordum, ama rublem her seferinde yerinde duruyordu. Sonra kilerci kadının evlenmek üzere olan kızına kırmızı akik kol düğmesi aldım, ama alırken tereddüt ettim. Neyse ki ninem, yine eskisi gibi bakıyordu. Ve rublem bu alışverişten sonra da yine cebimde duruyordu. ''Geline süslenmek yaraşır.'' Dedi ninem. ''Bu, her genç kızın hayatındaki en önemli gündür. Onu mutlu etmek çok hayırlı bir iş. Mutlu insan, yeni hayatına daha iyi bir başlangıç yapar. Ve çoğu şey attığı bu ilk adıma bağlıdır.'' Bu yoksul genç kızı sevindirmekle çok doğru yaptım. Sonra kendime bir sürü şekerleme ve ceviz aldım. Başka bir tezgahtan, bizim çobanın masasında duran bir ilahi kitabının aynısını aldım. Zavallı kadın bu kitabı çok seviyordu. Ama kadınla birlikte aynı kulübede yaşayan Dana yüzünden kitabın başına gelmedik kalmamıştı. Kulübenin içinde can sıkıntısından ne yapacağını bilemeyen Danacık, İlahi kitabının bütün sayfalarını çiğnemiş, bazı sayfaları da yemişti. Zavallı kadın teselli bulduğu ilahileri okuma olan yoksun kalmış ve çok üzülmüştü. Eski kitabının yerine yenisini almış olmamın kesinlikle lüzumsuz bir davranış olmadığını biliyordum. Gerçekten de öyle oldu. Elimi cebime attım, rublem yerinde duruyordu. Daha çok şeyler satın almaya başladım. Gerekli gördüğüm her şeyi alıyordum. Yalnızca iki şeyi alırken yine ikilem içinde kaldım. Birisi, genç arabacımız Konstantin'e güzel bir kemer, ikincisi de neşeli ayakkabıcımız Yegorka'ya garmon aldığında. Neyse ki rublem yine yerinde duruyordu ve artık ninemin yüzüne bakmıyor, onaylayıcı bakışlarına gereksinim duymuyordum. Panayır'ın en önemli adamı olmuştum. Herkes bana bakıyor, peşimden geliyor ve benden bahsediyorlardı. Beyin oğlu Mikolaş'a bakın hele. Bütün panayırı satın alabilir. Demek bitmeyen rublesi var. İçimde o zamana kadar hiç bilmediğim yeni bir şeyler hissediyordum. Herkesin beni tanımasını, herkesin peşimden gelmesini, benden bahsetmesini, benim ne kadar zengin ve iyi olduğumu anlatmasını istiyordum. Ne var ki, bu durum kısa süre sonra rahatsız edici ve sıkıcı gelmeye başladı. Altıncı Bölüm Tam o sırada, nereden çıktıysa Panayır satıcılarının en şişkosu yanıma geldi ve şapkasını çıkarıp konuşmaya başladı. Ben buranın en şişkosu ve en deneyimlisiyim. Beni aldatamazsın. Panayır'daki her şeyi satın alabileceğinizi biliyorum. Çünkü Bitmeyen rubleniz var. Dolayısıyla bununla milleti şaşırtamazsın. Ama yine de bu rubleyle alamayacağınız bir şey var. Tabii ki, dedim. Eğer gerekli bir şey değilse. Kuşkusuz ben de onu alamam. Nasıl gereksiz? Gereksiz bir şeyden söz eden kim? Cebinizde bitmeyen ruble olmasına karşın şu sizi çevreleyenlere bir bakın. Kendinize bir sürü şekerleme ve fındık fıstık aldınız. Başkaları için de gerekli şeyleri satın aldınız. Ama aldığınız kişiler, sizin bu hayırlı davranışınızı nasıl değerlendiriyor? Sizi çoktan unuttular bile. Çevreme baktım ve büyük bir şaşkınlıkla, şişko satıcıyla benim dışında etrafta kimsecikler olmadığını gördüm. Ninem de yoktu. Ben de zaten onu unutmuştum. Bütün panayır başka bir yere uzun boylu, kara kuru bir adamın çevresine toplanmıştı. Yarım gocuğunun üstüne giydiği çizgili geleğinin cam gibi parlak düğmeleri, nereye dönerse o tarafa ışıklar saçıyordu. Bu uzun, kara kuru adamın tek farkı buydu. Ama herkes onun peşinden gidiyor ve doğadaki en bulunmaz şeymiş gibi ona bakıyordu. ''Bunda öyle güzel bir şey görmüyorum.'' dedim yeni arkadaşıma. ''Öyle olsun.'' Ama bunun herkesin ne kadar hoşuna gittiğini görmelisiniz. Baksanıza, yeni kemeriyle Konstantin'de, garmonuyla Yegorka'da, kol düğmeleriyle gelinlik kızda, hatta yeni kitabıyla çoban kadın da onun peşinden gidiyor. Düdük öttürüp peşinden koşan çocukları saymıyorum bile. İyice baktığında, gerçekten de bütün bu insanların cam düğmelinin peşinden gittiklerini Çocukların da düdüklerini onun şerefine öttürdüklerini gördüm. İçimi bir keder duygusu kapladı. Müthiş bir şekilde üzüldüm ve bu camlı adamdan daha önemli birisi olmam gerektiği arzusu içimi yakmaya başladı. Ondan daha iyisini yapamayacağımı mı sanıyorsunuz? Evet, aynen öyle düşünüyorum. Peki o zaman, size yanıldığınızı kanıtlayacağım diye bağırıp çabucacık cam düğmeli adamın yanına koştum. Bakın, yeleğinizi bana satmak ister misiniz? Yedinci Bölüm Cam düğmeli güneşe doğru döndü. Bütün düğmeler ışıl ışıl parıldadı ve almayı lütfederseniz tabii ki satarım. Ama çok pahalıdır. Rica ederim bunu düşünmeyin. Fiyatını söyleyin yeter. Kurnazca gülümseyip gördüğüm kadarıyla ''Dedi, yaşınız gereği çok deneyimsizsiniz. Ne olup bittiğinin farkında değilsiniz. Benim yeleğim beş kapik etmez. Ne ısıtır ne de ışıldar. Bu nedenle onu size parasız vereceğim. Ama üzerindeki her düğme için bana bir ruble vereceksiniz. Gerçi bu düğmelerde ne ısıtır ne ışıldar.'' Ama zaman zaman etrafa ışıklar yayar. Ve bu da herkesin hoşuna gider. Tamam, dedim. Her bir düğme için bir ruble vereceğim. Çıkarın geleği. Hayır. Önce paraları görelim. Peki. Elimi cebime atıp bir ruble çıkardım. Sonra elimi yeniden cebime soktum. Cebim boştu. Bitmeyen rublem kaybolmuştu. Geri dönmemişti. Gitmişti. Ortadan kaybolmuştu. Herkes bana bakıyor ve gülüyordu. Acı acı ağlamaya başladım. Sonra uyandım. 8. Bölüm Sabah olmuştu. Ninem dantelli şeritli başlığıyla yatağın başında duruyor ve elinde her Noel'de bana vermeyi alışkanlık haline getirdiği yepyeni, pırıl pırıl parlayan gümüş bir ruble tutuyordu. Yaşadıklarımın gerçek değil, rüyada olduğunu anladım ve niye ağladığımı anlatmaya başladım. Olsun, dedi ninem. Rüyam bence çok iyi, yeter ki sen onu gerektiği gibi anla masallarda ve hikayelerde genellikle gizli bir düşünce vardır. Bitmeyen ruble, bana göre yüce Tanrı'nın doğarken insana bahşettiği yetenektir. İçlerinden birinin mutlaka mezarlığa çıktığı dört yol ağzında, gücünü ve aklını kullandığı sürece insanın bu yeteneği artar ve güçlenir. Bitmeyen ruble, gerçeğe, hizmete adanmış bir güçtür. İnsanların iyiliğine harcandığında, iyi yürekli ve akıllı insanda bulunan en yüce değerdir. İnsanın yakınlarının, gerçek mutluluğu için yaptıklarının hepsi, onun manevi zenginliğini hiçbir zaman azaltmaz. Tam tersine. İçinden geldiğince ne kadar çabalarsa o kadar zenginleşir. Kalın gocuğunun üstüne yelek giymiş kişi boş uğraşlardır. Çünkü gocuğun üstüne yelek giymek lüzumsuzdur. Aynı bizim peşinden koşdurup bizi övmeleri gibi. Boş işler aklı karartır. Bitmeyen rubleye sahip olduğunda Yapman gereken daha birçok şey varken yaptıklarınla övünmeye başladın ve bana, rüyanda hayat deneyimini tasvir eden bana yüz çevirdin. Başkalarına yapacağın iyilikler yerine, sana bakmalarının ve seni övmelerinin peşine takıldın. Tamamen gereksiz cam parçalarını almaya kalktın ve rublen kayboldu. Bunun senin için iyi olduğunu ve gerekli dersi çıkardığını umarım. Hadi şimdi kiliseye gidelim. Ayinden sonra rüyanda yoksul insanlara aldığın her şeyi alalım. Bir şey hariç, canım nineciğim. Ninem gülümsedi ve... Tabii ki. Senin artık cam dövmeli yelek almayacağını biliyorum. Hayır. ''Rüyamda kendime aldığım şekerlemeleri de almak istemiyorum.'' Ninem düşündü ve ''Kendini küçük mutluluklardan yoksun bırakman için bir neden görmüyorum.'' dedi. ''Ama sen bundan daha büyük mutluluk duyacaksan, seni anlarım.'' Birden birbirimizi kucakladık. Hiçbir şey söylemeden ağlamaya başladık. Ninem, o gün bütün paramı başkaları için harcamak istediğimi anlamıştı. Bunu yerine getirince, o zamana kadar hiç hissetmediğim ölçüde büyük bir mutlulukla doldu yüreğim. Başkaları uğruna kendimi bu küçük mutluluklardan yoksun bıraktığında hissettiklerimi, insanlar başka hiçbir şey istemeyeceğim büyük bir mutluluk olarak adlandırıyorlar. Benim yaşadığım deneyimi herkes kendince yapabilir ve söylediklerimin yalan olmadığını ve tamamen gerçek olduğunu göreceklerinden eminim. Son